Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz namaz kılmayanların durumu. Yüce namaz dinin direği diyorlar. Namaz dinin direği. Bu öyle semadettir. Esas -e imadı din. Es-salatü ve mağdül din. Namaz dinin direği. Ve men ekameha kim namazı kılarırsa ekameh din dinleri dikmiş oluyor. Böyle. Namaz kılmayan da dinin direğini yıkmış oluyor. Böyle. Bakın bu adı şerif yeteneksel. Namaz dinin direği. Kim bir şey namazı kılarsa Dinin direğini dikmiş oluyor böyle. Savun üzere böyle. Kim namazı kılmazsa, Dinin direğini yıkmış oluyor. Şimdi bakalım inşallah bir iki keremeye Bu konuda, Tabi zaman elverdiği kadar, Kısaca inşallah. Ön yani inşallah Müddet Suresinde, Mela Büyülü, Bismillah. Kudu nefsin her nefis, Her insan, bir Her insan mükellef olan, İslam mükellef insan yaptığı ameliyle Allah katında zehine tutsak yani kişi verir ruhu. Yaptığı kötü amel günahları levale beraber Demek ki bir insan eğer günah işleyen kişi ise Allah korusun. Oyuncu insan özgür değil, hür değil bu yani böyle. Tussa alakatını, rehine. Nasıl oluyor bu iş? İşin ne işte sıkıntı yani böyle. İşten darlık, huzur suruldu böyle. Zaman gelir artık patlayacağım der böyle. İştene kalkıştır. Huzur bulamam böyle böyle. Bu dünya hayatı böyle. <gülüyor> Kabileki başka mahşede başka, sırata başka, son alakçıyan, aşağı derler. Yani bir insan namaz kılmıyorsa, o kişiye hükür özür değil. İlla eshabel yemin. Ancak eshab yemin, hına tutsak diye eshabı yemin. Yemin, sağ anlamına geliyor. Sağ ehli. Yani mahşerde, ama defterini sahile alacak olanlar orada böyle. Her insan iki omzunda iki melek var. Benam ben biliyor. Kiramen katibine i alemun a alun. Allah katın bir kara melekler bizi hapse mi biliyorlar? Sağdaki iyi amelleri, cevapları kaydediyor. Yani kamera gibi. Çekim yapıyorlar. Soluk günahları çekiyor böyle. Kimin sahabı çok ise, bunların amel defteriyle mahşerde sahile verecek. Sahile verecek mahşerde böyle. Allah korusun, kimin de günahı çoksa, o da sorun olacak. Hatta, merhabim, biraz zuhurim, eli böyle kırılacak mutlaka Allah'a korusun böyle, al kalacak böyle Sahile kalkmayacak. Sahile kalkmayacak. Feş olmuş olacak. Sol eller, ol. Mevla buyuruyor, demek ki her insan yaptığı ameli Allah katında reinedir. Ancak eshabı yemin. Buyur bunlara böyle. Nerede bunların yeri ahirette? Fi cennatin cennetlerde derleri. Sekiz cennet var. Ameline göre her biri farklı bir cennet olacaklar. اَتَسَىَلُونَ bunda birbirine soracaklar bunlar. <gülüyor> ne zaman soracaklar <gülüyor> mühtemelenler? Cennete girinceye kadar nefsî nefsî böyle. Ancak mahşe yerinde hesaba çekinmenler olacak mahşe yerinde. Yine mahşe yerinde hesabı çok kısa sürenler olacak Bu Elhamdülillah bunlar. Korkmadan, hüzün duymadan rahat çekti bunlar böyle Fakat cennete girdikten sonra ev cennet, insanlığın en mutlu anı o an. Yani cennete giriş anı böyle, giriş böyle. Peygamberler, sırıklar, şehitler, sahabeler, evliyalar, Allah'ın salih kulları. Erkek kadın. Bunlar tabii yeni kapıdan geldiler, açıldı kapı, çıktı hidvar. Yeni eten mektürden başlıyor. Silah verecek, buraya giremazacak bende. Fede kuluha halideyi koşuyor. Girem evredeyken bakacağız bende. İlk adamı pek atıyor, el şemazdır bende. İlk adam acayb bende. Halide bizi sağında, Hasan solunda diğer sahabeleri, inşallah bizler de azışanlıklar böyle. Yani insanlığın en büyük bayramı, kutsal bayramı, en mutlu anı o an böyle. Açık o cennetin kapıları herkese bakıyordu cennet evveli. O cennetten kokuları da sana. Yani kokuları yetiyorlar böyle. O göz kamaşıran nurlar, güzeli cennetin insanın mutlu anı dengirilecek Melek e karşı melekler karşılayacak sana melekler Herkesin bir melek karşılayacak, sınav verecek, gidecek makamına. Cehenneme girildi artık, artık geri dönüş yok ama dönüş vardır böyle. Yanlışlık oldu, falan yok orada böyle. Yani Gireldi, her yerleştin makamına, herkes eşi olacak, herkesin. Tek bir yere kalmayacak orada. Sonra başlık aramak şimdi. O dönem başlıyor şimdi. Gelişten böyle. Tabi, tabi herkesin, herkesin bir annesi var, babası var. E, eladı olmasa bile kardeşi var, yeğeni var, dedisi var, şunları bunları var. Arkadaşları var, dünya arkadaşları var. Aklına gelecek. Tabi en yakınından başlayarak arayacak şimdi diye. Acaba nereye bakalım bu? Ama yorulmak yok cennette, yorulmak yok böyle. Yani koşumda yoruldum, yorulduymuraldı ya böyle dediler. Cennette istediği sürü ağaçte hız böyle. İsterse uçarak, isterse yürüyerek, istese oturuyor divanında onla beraber cennete gelecek. Tabi Tanrını görecek yolda ararken. O aleyküm sen neresindeyim ben buradayım diyken böyle kısa bir sohbet. Nereye işte annem arıyor, babam arıyor, oğlumu arıyor, kızım arıyor, torunumu arıyor. Yeğeni arıyorum diyken bu şekilde. Amca, dayı, tabi, teyze aranıyor. Bulan, bulacak. Bulamayan neye bulamıyor? Cehennet yok. Cehennet yok. Peki nerede? Bunun neydi karşılıklı? Allah'a korusun. Cehennem. Rabbim ağrıdan kalacak perdeyi. Cehennetekiler, cehennemi görecekler. Allah soracaklar. Annenin mücrümiyle, mücrüimdi onlara. Mücrümi, cürüm sahibi, suçlu, münahkarlar Cehennetekilere bakacakları cehenneme, arada kim bakacaklar, mesafe var. Işık hücuduyla, kaç milyar ışıkı vardı aradan. Ne gösterecek Rabbim? Yani cenneteküler onları tanıyamayacaklar ama kapkara kömür, derileri yalmış, saçları dökülmüş, o çene kömürü aç çıkmış meydana, dişleri sırt bir kokuş bir böyle, kokuş böyle, o leş gibi kokuları o kadar kokuş bir hale bunlar verecek. Bakın cennete bakacaklar. Annesi, babası, oğlu, kızı, torun, neyse bakacak böylece tanıyamıyorlar. tabi tanıyacaklar, bakacaklar onlar işte aşağıdan. Onlar cehennetini görecekler ama. Cehennemden görecekler. Peki ne için görecekler? İşleri ısınlayacak. İşleri de gücünden azalıyor. İşlerden emin. Yani kısa dünyada, kısa bir ömür dünyada, biz Allah'ın meselesi dünyaya, burada yanmazcık, mesela böyle. Görecekler. Onlar bağıracaklar işte böyle. Baba, oğluna, kızına, buna, baba işte benim derken, aman, neşelikler, aman bana bir dama su önce, su, su. Yani e bu rızık hakkım Allah. Bir Allah'ın rızıkından böyle. Ama evvela su, ondan sonra bir rızık, bir meyve. Bir i̇şte şey böyle. Yanı yanımdan, o böyle. ama tabi veremiyor, haram bunlar daha böyle. Bir genç kız küçük yaşta eğitim kalmış. Anne ölmüş, babası ölmüş muhtemelen. Bu kız salih kılmış, ilk kendisi. Allah'a çok dua yalvarıyım Mevlamıza. Ya Rabbi bana rüyamda da bana göster diye. Gali. Önce cehennemi buna gösteriyorlar. Annesi yanıyor cehennemde. Abimdir. Annesi cehennemde yanıyor böyle. Bakıyor kız. Annesi yanıyor, yanıyor muhtemelen böyle. Tabii aa ma böyle, felak böyle. Ama ne kim kime cehennemde, kim kime muhtemelen böyle. Kim kimi duyuyor böyle. Kim kimi tanıyor böyle. Herkesin nefsi derdinde böyle. Yanma, bağırma, fıvan bu şekilde. Anne ne olur derken bu şekilde. Babam nerede? Ah kızım, baban. Çok insandı. Ben onun yolundaya gitmedim. Onu ihanettim ben ona. Ben bunu yanıyorum. Baba cehennete de kızım diyor. Ona riyada bir cehennete götürüyor kızı. Babası da havuzu kovsayan başında cennette su ve dağıtınlar onlara. bir cehennem kasesi, insanlara su dağıtıyor. Baba baba diyor bari. Baba diyor bir su ver dedi bir kase, aleme götüreyim. Kızım, bu onlara haram diyor. Veremem kızım diyor. Evet, hem de eşiyimdi dünyada, hayat arkadaşım da ama ne yapayım kızım? Benim bundan gelmedi. Veremem diyor. Bu onlara haram diyor. Veremeyeceğe bu sefer kız annesinin tabi onu gördüğü için bu olsun. Kapıyor kabuğunu. Kapı anda anda isadı, elimi kurusun diye büyünüyor. Sağ el kumuş müden bu Şimdi soracaklar cinayettekiler yanan, azap çeken yakınlarına, mücrimi günahkarlara. Ma senük fî sakar. Ma senük eküm fi sakar. Bir tane cehennem var. Herkese işin var böyle. Bir adına sakar cehennemi. Sakar. Allah'a korusun en kızgın mı? Türenler. La tübkü ve la tezen La tıbuki ve la teder böyle. Kim bir şey bırakıyor, yakıyor böyle Yakıyor mu? En kızın cennet olacak. Şey. Sonra sıra bunlara. Siz neyi dünyanın suçunuz? Sizin neyi kabahatin dünyada? Nesi günahlarınız da? Bu <gülüyor> <Kali, gülüyor> ne diyorsunuz? Kaç yapacaklar? Lemdeki mineral müstaliyim bakın bakın. Bak Suçlara diyecek ki biz dünyada namaz kılmasızdık. Yani başlı günah sayım En başta ilk cemağın giriş sebepleri namazsızlıktan. Ama kuma yani. işim, da işimiz var. Onun için yumuşayabilir. Sonra sayır günahlarını. Onlar etne geçmiyorum şimdi burada. Ama en başta caba oluyor böyle. Biz dünyada Namaz kılcı değil, namaz kılmazdık. Bu şöyle derler. kılınlar. Bugün Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Tahtirimiz'i de mefa, mefatih ve cenneti es-salatü. Mefatih cennet. Cennetin anahtarları nedir? Es-salatü, namazdır bakkım. Yani namaz, Yine de anahtar. Anahtar söreye güllemiyordu böyle. Burada çoğu gölge ve Fatih Miftan çoğu bu gölge böyle. Seçimet olduğu için bu alim adetleri anahtarı cennetin nedir? beş beki namaz ötemler. Yine böyle bir umut ötemler. Meryem Suresi'nde bir de oraya bakalım işte namaza ilgili. Meryem Suresi'nde hazır Meryem'den bu ayet sürede geçiş için bu süre bu isim veriliyor. Meryem Suresi isim veriliyor. Tabi bunun yanında daha çok kısa var burada böyle peygamber hikayeleri var burada. Ondan sonra Meryem buyuruyor. Ve sonra burada bir secci geçiyor burada. Tabi onu geçireyim onu. Meryem buyuruyor. Meryem ve halifin fe halefin müadi ondan sonra halefin ona bir halef geldi şimdi halef lamı fet üstüyle olduğu Buradaki de halef lamı böyle cezim var delili halef seleften halef selef selef önceyi geçmişe Halep onun yerine gelene. Halep. Eğer gelen Halep, yani gelen nesil, onun yerine gelen kişi, eğer iyiyse, bu lambın üstüne geliyor fetesiyle. Halep diyor. Halep diyor böyle. Eğer gelen Halep, kötü bir nesilse, kötü bir şeyse, o zaman lambın cizim geliyor. Halep geliyor böyle. Bir an onlardan sonra, Kimler? Peygamber'in aleyhisselatı böyle. Az Musa, İbrahim, İrris aleyhisselam, İsmail aleyhisselam böyle. Geçiyor bunlar buna. Geçiyor bunlar burada. Ondan sonra öyle bir nesil geldi ki, bunun yerine. Peki ne yaptı bunlar? Allah'ın salatı namazı terk ettiler. Zayette namaz kılmadılar. Demek ki kötü neşil nedir? Bak. En çirkin nesil, kötü nesil, pis nesil. Namazsız nesil mi? Namazsız mı? Der. Yani bir kişi, toplum, eğer namaz kılmıyorsa onunla iyi baba derler. İyi denmiyor onlara böyle. Hatta cenaze namazına bile son zaman nasıl biliyorsunuz derden eğer namaz kılmıyorsa ona iyidir denemez. Günah var Böyle bir nesil geldi ki, pis nesil geldi ki yani peygamberden sonra tam anı aksine zıltı nesil geldi ki ne yaptı bunlar? Namazını bunlar tehlike ettiler. Allah'ın salatı. Sonra vettebihuş şehvati şehvetlerine de tabi oldular. Namaz İnsanı bir koruyan, kalkan, zırh, namaz böyle şey. Eğer insan dünyada 5 şefet namazını kılmazsa, ne oluyor? Kişinin böyle korunmadan mahrum kalıyor, yoksa kalıyor korunmadan. Nereye gidiyor insan defa? Tabii şeytanın da böyle dürtüsüyle nefsin isteklerine gidiyor, şehvetlerine, Haram, helal, işte, huştur, İçkidir, kumardır, eğlenceleriz, sağdır, cazdır, onlara gidiyor. Peki ama insanın kendisine bir sorgulaması lazım. Acaba bizim ne yarattı? Bunu hiç mi yarattı? İnsan başıboş mu insan böyle? En üstün varlık, en mükerrem varlık, akıllı, fikirli bir varlık böyle. Ruhsal varlık, insan başıboş mu acaba? Dünya devam ediyor mu böyle? Yani, hayat böyle devam ediyor mu? Diyelerken bile aşama aşamadır, artık. Aşama aşama böyle. Bebeğin ki çünkü gençlik ortaya derken başlıyor duraklama, ardından gerileme dönemi. Ayıp hani çiçek gibi ortaya. Çiçek şey böyle geliştirir, tam aşağı artık kokusunu saçar, rengi renktir, böyle güzeldir. Ondan sonra bir duraklama dönüyor artık. Ondan sonra artık geri dönüş muhterene böyle. Biriki de böyle insan böyle devlet de böyle. Devletin de kuruluşu vardır, yükselişi vardır, duraklama vardır ve evet, çöküşü vardır. Devletin de böyle. Her şey böyle, bu dünyada böyle. Böyledir. değil mi? Şimdi öyle bir bizlere namazını kıl, ama insanı korur. İnna teneha insan ne eder? Aynı fahşâ ve münker. ekvim salah, s salah. ekvim salah. Esradaki lantari, burada adişe. O beş hareket namazını kıl ve Beş hareket namazını kıl. Nasıl kıl ama? Ekvimi geliyor. Ekvimi ikame ile böyle. Mukmûm olarak böyle. Yani yolcu gibi değil böyle. Geçici gibi değil, acele değil namazını ikame ederek böyle mükim olarak namazını taze ekanu ile huşu ile rüku ile secde ile kıraat ile böyle güzel de okuyarak namazı kılmalıdır. Namaz kabre girecek mutena böyle. Başucunuz olacak böyle, böyle. Namaz kabre. Âminül billahi âmin salim. Âmin salim böyle. Bir insan kabre girince şu yalnız kalıyor Ama namazı oraya girecek. Hangi namaz Allah katında kabul olan namazımız Namaz. Azay namazı, girecek böyle. Yani bizim gerçek servetimiz bizim olan malımız nedir? Namazdır evlatlar. Eğer dünya işi yönünden işte dünya işimiz çok yoğun. Dünya işlerinden namazı kaçırırsak, tamam, dünya işimiz olabilir, kazançlı olabilir, malı mı olabilir, ama onlar bizim değil Muhtemelen efendim. Onlar kalıyor Muhtemelen Ölüm geldiği anda, insanın dünyası bitti, sıfırladı Muhtemelen. Hep şey öfendi. Doğdu gibi kalıyor. Namaz ne oluyor? Oraya gidiyor Muhtemelen. Meala'm buyuruyor, ekimiz salatı, namazı kıl, İnne salate, inne muhakkak ki kesinlikle olamaz. E olamaz. Dem ahdişin budur abi. Ahdişin, o ikamı olanlamaz. Güzel kullanılmaz. Tenha. diyor? engel oluyor, mani oluyor. İnsanı koruyor. Neden? Huşyaktan, yani zinadan, göz dinasından, dilin arasından mümkül ateşini koruyor eğer bir insan namaz kılmıyorsa ne oluyor? Korunması yok ne yani. Başı boş kalıyor böyle. Allah Teala'nın başı boş serseriğin bayin gibi böyle. Ne tepeden bir taş, ta, kaşık kaya gibi yani. Başı boş kalıyor böyle. Dolayısıyla böyle muhteremler. Artık çevreye göre her verer böyle. Huşu yapar, onu yapar, içkiye, kumara, her ahlaksızlığa her şey vermiyor. İşte böyle an görüyor. Ondan sonra i̇bn geldi ki bu namazını terk ettiler. Namaz ayet eder. Ve bu şehvati tabi oldu. Fesevfe yel gayya. Fesevfe ileride. ileride. Bazen sin gelir mesela. Meseliyah gibi böyle. Sin olunca yalnız meseliyah kuyduna biraz daha yakın. Ama ileride yine böyle. Şef olunca biraz uzak anlamı böyle. Fesefe, yel Yelkanon, Gayya. Bunlar Gayya'ya atılacaktır. Gayya. Gayya sözlük olarak azgınlık, taşkınlık anlamına geliyor böyle. Yan çekecek terebeyle. Bunlar müfessilere göre, sahabedeki müfessilere göre nedir Gayya? Cennede bir vadi muhtemelen der. Cennede bir vadi. Nedir vadi? Çukurlar yani böyle. Bir çukur yani. Tabi derya, deniz gibi bir çukur. Yani önce bir çukur yer böyle şey böyle. Yılan kafirlerden, münafakarlardan ne yapıyor? İrin akacak. Bir i̇rin böyle bir şey böyle. Neresinden? Allah korusun cina edenlerin cinsli okanlarından erkek kalır böyle. İrin akacak. irin böyle. Leş gibi kokan, sıcak. Leş gibi kokan sıcak bir akacak böyle. Tabi sıcak böyle. Ona bu adetler böyle? Dalama mı bu öyle böyle? Erkek kadından, nisa okundarından yine yine böyle. Pis böyle. Kokusu ağır gayet böyle. Sıcak, yağ gibi ve ağrı ile böyle, sancır ızra bile bunları akacak bunlar böyle. Tabına barma çarma bundan sonra bu şekilde. Bunlar ne olacak bunlar? Toplayıp vadide böyle. Gayet olur. Bana böyle. Onu toplar yani alkolükler mesela ağız ağıcı bu alkolüklerinde. Dünya alkol almış kişiler böyle gitmiş gazin olara e, Dans şunlar, bunlar, müzikler ona göre eğleniyor demek. Sağ can takımları şunlar, onlar da eline göre orada gülüyor eğleniyor. Çekiyor mezeri, alıyor içki, kapı çekiyor. Onun için ceylenme isteyenler zarında ağızında böyle. Aklında görüyorlar böyle, pis böyle. An bile zorlar böyle insan oluyor ya bana insan böyle kusamaz böyle, böyle öksürür meksürür kusamaz tıkanır böyle boğulur gibi olur böyle atırır boğulur böyle o halde hoca bunlandır her insan hangi nadine de iş, işitiyorsa o kişi orasından bir aklında gelecektir. işte 2. gelecek bunların toplandığı yer Gayya Vadisi namaz kıyamayanlar Hangi ancak yer sakar cennem Bir de bu alçalacak mı zaten böyle? Bu evbala, düşünün böyle? Cennem bile ondan Allah'a sığınıyor o gayadan, ısısından böyle. Pis mi pis böyle? Leş gibi kokuyor, ateş ya at, cenin daha fazla ısı veriyor böyle, buhar yapıyor, öyle muazzam bir furku kaynıyor. Cennem mi ona Allah'a sığınacak bu alçaklar diye? bir genç rüyasında amrasını görmüş. Ölmüş amrası, onu görmüş. Bak ya amrası, kayyağı deryasında, yanında başı yukarıda, boğazına kadar his yanıyor oturuyor Tabii ya, kara olmuş, o, onun buharları, pis, leş böyle bir şekilde, amrası yanı, yanıyor yanıyor, başı yukarıda. Amca, amca! Nasıl mu dayanıyorsun? Ah yarımahdet. Ben gene bazen tek tık namaz kardım beraber diyorlar başımı kurtarmış beraber. Ama dayın diyor, benim altına diyor, dayın. Hiç kımıldamazdır beraber. Hiç kımıldamaz mı? altına buyuruyor dayın beraber. Tanrılar üç gün dünya çekirem bu kariyam beraber. Allah aşkına beraber. Düşler beraber. Olacak bunlar? Öyle bunlar beraber. Bunu Rabimiz'e bildiriyor beraber. Yani doğmak elimizde mi muhtemelen düşünüyorum muhtemelen? Ne var elimizde? İrademizde ne var böyle? Ne var elimizde? Doğmak elimizde mi? Biz de olduk böyle. Biz insan olduk? Yaşamak elimizde mi? Öyle insan ölmek istemiyorum ben diye böyle. O, o, hayatına memnun ver. Genç, sağlık, sağlık, her şey var böyle. Hayat tatlı geliyor. Aman çıldırıyor böyle hastalansız. Aman beni kurtarın diyor. Ben. Ölmek istemiyorum ben diyor. Elinde mi? Ben evet. Doğmak, yaşam, ölmek elimizde mi? Değil muhtemelen böyle. Bizi yaratan Allah Celle Câlu'yu yine kadar yaşatıyor. Öldürecek, kabre gireceğiz. Yine Allah dirildiği anda oradan kalkış muhtemelen. Ber. Kalkış muhtemelen. Velif ve füsûr ve ağırı muhtemelen. Oradan kalkış, herkes gelecek, mahşere muhtemelen gelecek. Elimizde bir şey yok muhtemelen. Beyle. Kimse bu şekilde Peki, ne yapmak lazım şimdi? Namaz kılmak için ne yapması gerekiyor? Eğer uyanabilirse, dünyada kolayı var, dünyada gene. Dünyada işte geç muhtemelen. Ama ölüm halinde uyansa, faaliyet muhtemelen. Ölüm halinde. Buna ne dönüyor? Hayati yes! Hayati ümidi kesinlikle kesin girdi. bildi. Artık gözlem perde kaldırıldı. Bir şey görmeye başladı. O anda tevbe edecek ama ona tevbe kabul olmayacaktır herhalde. Şunu diyorum ben. Mezhep talebe. Ama dünyada hüküm temelinde İlla men tabe. İlla işte buradan kurtulur. Göy atılmaz yalancı sakar jeneminde. İlla kim men. Çünkü kimse ki tabe dünyada teve etti. Yine teve eder yani namaz kılmadan pişman olacaktır herhalde. Haram işten pişman olacak ve amele imanda tazeleyecek vakitlerdir. Bu ayet-i kerimeye göre bazı ulemalara göre ki Şam'a da bu görüşü oturanlar işçi halinde bu şekilde namaz imandan mı Namaz ki imana gider. İnşallah kurtulur. İmam-ı Azama göre derler. Yani, Hanefi mezhebine göre yani böyle. Bir insan namaz kılmıyorsa o kişi hamsedir bakılır derler. Eğer bir insan beş vakit namazını kılmıyorsa bu kişi topluma zararlı görülüyor derler. Hanefi mezhebi ishadı müteverr. Benim diyorum derim. Muazıfşadı bu şekilde böylece namaz kılmayan kişi topluma için zararlıdır mikrop gibi işlere göre ne oldu hapselerir böyle. Namaza başlayan ne kadar muhtemelen Yani Şafii'ye göre daha da büyük bir cihazı muhtemelen. Bunu geçmem ola işle böyle. Yani namaz kılmamak muhtemelen. Allah korusun bu terkili bir şey yapar muhtemelen böyle. Yani şeytan bile korkmuş namaz kılmadan muhtemelen. O bile korkmuş yani başım iyi gelemez ne yapar böyle. Bak illa men tâbe ve amene. Tevbe edecek, yani namaz kısmı olacak ve iman tazeleyecek hata yani. Nikahını tazeleyecek hata böyle, namaz kısmı için böyle. Bir amel-i arkadan da amelin salih-i böyle. Ne yapacak? Namazını da kaza edecek kılmada kırıldığı hata der. O da bana bak şimdi. O da kaza edecek hata der. Bazı kişiler genç yaşında ne diyorlar? Efendim işte Namazı ile kaza ederim böyle diyor böyle. Yani yaşlanınca, yani başa gidemeyince, şuraya buraya gidemeyince, iç, içemeyince, artık göz görmeyince, bel bükülünce, kulak duymayınca, namaz olmaz kaza ederim. Edemem, edemem, edem, edemem, edem, edemem, edem, edemem, edem, edemem, edemem, yer yani insan, yani namaz çok zor mu? Arkadaşlar yaşlanır yaşlar. Yani. İnsanın kalbi zorluyor, nefes tıkanıyor, tıkanıp okuyamıyor namazı böyle. Yaşlı bir insan, ben zor kuruyor böyle. Kaza etmek, o zaman çok zor muhtemelen böyle. Çok zor muhtemelen böyle. Sonra, yaşlanmak da insan elinde mi? Yok değil mihtemelen? Hazreti Sümer, halife iken, devletin başı, Halifet abi, bir maaş alıyor böyle. Ne kadar maaş alıyor? Kendini tanıdın böyle. Dedi ki, Medin'de en fakir, ne kadar bir şey geçtiğiniz ayda? o kadar mahrum. Medine'de en fakir bir aile nasıl kişiyorsa o kadar maaşları hazinede. O <gülüyor> aydın ayı alıyor bunu. Bir ay aldığı maaş yetmedi buna. Hastalık oldu evinde. Şu bol derken böyle yetmedi. Beytül maaş sahibine yani hazineye bakan kişiye öğütüp yazıyor. Bana diyor Gerçi aydan kesilmek üzere maaşından bana şu kadar para gönder. Hazreti Ömer Hazreti, Halife. Devletin başkanı. Derimler. Hazreti olan bana para bol. Almıyorum sen. Bir tüm hazineye bakan o görevliye mektip yazıyor. Gerçi aydan kesilmek üzere maaşından şu kadar bana bir para gönder. Bu çağrı götüyorlar hep ona götüren kişi ona bakıyor bakıyor Altına not vereceği. Şey. Ya Ömer. Gece abi yaşayacağım bana bir diyor kefil ver diyor. Onun para veremesem ben böyle. Bana kefil ver diyor. İki kişi kefil ver. Yaşayacağın iki gece aya kadar bunu gönderecektim abi. Bak vermem tekrardan. Halis Ömer buna Allah aşkına ben bir memurum vardı şeyin tekrardan. Ya yani nereden geliyor bu konu? Demek ki yaşlanınca kılarım, emreti olunca kılarım, işte işi bırakınca kılarım. Bir daha emir olmak, herkesin de emreti olmaları olmuyor yani. İnsan genç önebiliyor, her şey önebiliyor. Mutlaka beş namazında kadar ilmisi de gerekir muhtemelen, Başlamaya giriyor kaza namazına. Bir insan düzenli olarak her gün kaza kılmaya başlarsa bunu tamamlamadan ölse ümit edirir ki Allah rahmetinden yani kulun bunu kılma niyeti vardı. Ömrü yetmedi. Ekrarımına müsamaha edemiyor. Ama hiç niyetin başlarına girmiyor bu yola. Her vakit için ayrı bir soru, ayrı azap Allah korusun. Yani Sakar cehennemi ve gayya deryası, vadisi, gayya mutlaka. Allah korusun her vakit işimizden mutlaka böyle. ki işte bunlar. Yani dünyadan bir anlamaz kımış ama üç ay, beş ay, bir sene neyse ama uyanmış elhamdülillah. Dönü uyanmış, Allah yönelmiş, kendine gelmiş kişi namaza başlıyor. Hem günlük namazını kılıyor hem kazanamazlık kılma törenler. Hatta i̇mam ı Şafii göre törenler, ona göre, eğer biraz önce varsa, bu kişi namide kılamaz. Ancak, ancak zorunlu olur, çalışır. Yani zorunlu böyle. Hani ekmek için, bu da alacak bunu çalışır. Onun mümkünü yapıp kazandı mı, işini bırakır, hep kazaklarında kapatırlarla. Kazaklar Kazak yani. Yani üzerine kaza olan kişi, oturup gazete okursun, efendim televizyon burada otursun, eller kumanda, yasın efendim kanatbeye, çeyre üzeri ya çeyre demle, kazana gelince, hemen efendim sünneti kazaya beyin mi acaba? Evet, Şafi de böyle var ama muhtemelen de, bak ne var bir de Şafi'ye seviyende? Kimizden kazanamızı varsa farz, farzı ayin vermedi. İmanlı bir bölümü, benim mü senler? Ne yapacak bu şekilde? Kimizden kazanamızı varsa ancak çok zorunlu böyle. Çok ekme parası kadar böyle. Öyle lüks amı yok böyle. İşte sigara parası, şu her parası yok bu tarafta böyle. Onun kadar kadar çalışacak hemen kazanabilir. Dün model kazanacaktı. Tevla'yı ki, işte bunu yapanlar, tevbe edenler, imanı tazeleyenler ve kaza namazını kılmaya başlayanlar. Denler. Hiç olmazsa her gün muhtemelenler kaza kılma muhtemelen böyle. kendine zorunlu bir ödev görmeli, kaza namazını. Yatı kurulan cennete, bundan cennete girecek muhtemelen bak. Allah affedir elhamdülillah muhtemelen yani cennette yanmadan, o gaye deryasına dalmadan güzel böyle bir de en zorun mahşerde insanın zabane teşhimi gösterir. Zebanilere kadar. İlk sorgu mana mahşerde namazla başlar. İlk sorgu. Hadis-i şerif var ama okuyamam da kısa özeteyim inşallah. Evvela ilk hesaba çekilmez sorgulama imandan sonra. imandan sonra 5-6 olacak sorgulama. Her vakti namazı sorgulaması böyle. Eğer namazı tamam çıkarsa, namazı kabul olmuş ama güzel kılmışsa, diğer sorgular bu sefer hafif işimizden böyle, kolay işimizden böyle. Nedir? Fazla zorlanmıyor mahşer diye soruyorum Allah rahmet olsun, Ama bir insan namazın hesabını veremezse takıldı kaldı. Kulun niye kalkmadı sabah namazına? Ne uykum vardı? Bir gün sabah namazı gidiyorum, sabah namazı gidiyorum, baktım bir sürü gençler toplamışlar böyle. Cami bir yakın bir yerde, bir duraktuğunda duruyorlar böylece. Ben karşısında şeyindim bak bu yani Baktım, gençler maşallah dedim, kalkmış sabah namazına. Bu saatte kalkmışlar. O günde pazar böyle. Yani bugün onların pazarları, çoğu gün kalkmazlar. Hırışçana yatarla böyle, pazar derden. Ben şeyindim bu şekilde. Sonra orada birine sordum böyle, Tanrı bir var dedi. mi? var? bu şekilde. Bakın ne demek öyle, maş olmuş da, O oraya çekilmişler bakın, maş olmuşlar bende. Yani Pazar günü sabah Pazar kalkmayanlar bir Hırçınlar gibi öyleler, yani, yani Hırçınlar ne Pazar günü bende. Müslümanların hafta tatili Cuma günü bende. Ne yapıyor bakın yani öyleler, sabahını kalkmayanlar maş olunca tam önce kalkmışlar, dörtte araba dikiyorlar. Benöz şey demir ve bunlara hiç mahşerde bir zulüm olmaz yani haksızlık olmaz bunlara olmaz bunlara cennet adını adın cenneti öyle yapıyor adın cenneti böyle sekiz cennet var elbet ibadet rahman ibadet bilgayı bir bunu melam kullarına va detti bilgayı bir bilgayı olarak görmeden efendiler görmeden bunu Kulların bu aletler böyle. Demek ki kişi ne kadar günahkâr da olsa, ya yani namaz kılmamış olsa, kişi başkınada dağılmış da olsa, ama dönüş, tövbe dünyadan geçerli muhteremler. Elhamdülillah muhteremler. Allah'ını affedin muhteremler. Allah'ını affedin muhteremler. Hatta hiç bir vakit namaz kılmadan cennete giden var muhteremler. Uhud Harbi'nde bir müşrik eli, müşrik, Allah'a şirk koşan böyle, içkiş, iç, her şey yapan böyle, müşrik. Uhud Harbi'nin de en kırdığı bir an böyle, yani düşmanın üstünü sağlayıp bir anda böyle. En kırdığı bir anında içine elhamdülillah imanları gelmiş, siyalandı, baştan aşağı böyle. Öyle bir şey geliyor, baştan aşağı tam şey böyle, zırhlı, kalkanlığı, okluğu, hepsi almış bu şekilde böyle. Geldi, şöyle bakındı, Resulullah gördü. Ya Resulallah, hemen savaşta gireyim mi, önce iman edeyim. Hayır, önce iman et. İmansız girse ölse bile, yani gireyim ki Önce iman et böylece. Peki dedi, hemen bağırdı böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdi ve muhteremler. Hemen çekti kruzunu, girdi savaşa muhteremler. Savaşa girdi ve şehit oldu olmadı. Hiç namaz kılmadan muhteremlerle. Üzeri namaz fazla olmadan mühteremlerle. Namaz diye geçmedi muhteremlerle. Geçmedi. Hatta bunu bazı sahabeler, Hazreti İblası bunu, bana sonra da sordu, tabi'ine da hiç namazına, cihayete giren kim var? var Sor muhteremlerden. Demek ki kul Mevla'ya döndüğü anda, yöneldiği anda muhteremlerden. Yöneldiği anda muhteremlerden. Şimdi şöyle bir durum diyelim. Bir kul, iki kişi mesela aynı arabada yolculuk yapıyorlar. Otobüs diyelim böyle. İlk oturmuş ayına iki arkadaş. İnançları aynı yolları aynı, her şey aynı böylece. Yani kötü yollar bunlar böylece. Giderken biri, şey bir derin daldı giderken birisi, baktı ki, bu yol çıkar yol değil böyle. Kendisine pişman oldu böyle. İşine Rabb'i ilham etti Temiz gönlü olunca, uyandı kendine kendine, karar verdi. Ben inşaatı gibi bir de böyle, bir kusur alayım, tevbe namazı kılayım, Allah'ı tevbe de, ben namaza başlayayım böyle. Allah'ına gireyim. hep böyle. Niye dedi bu şekilde? Kesin niyeti böyle, samim niyetle böyle. Ama kaza oldu, ölüyerek işlediler namazları. Allah. bu tebekkel gidiyor. Bir günah etme ortadan Bir şey yapamadı böyle. Ama terfik alır tamam bader. Celbe teve muhtemelen can, muhtemel. can simidi, can simidi emanet. Allah'ın o u can simidi, celbe o zaman böyle. O Allah sığınmak muhtemelen. Buna yaralanma. İnne kâne va'du me'diyyâh. Allah'ın va'di yöne geleceğiz. Yani kul de geleceğiz muhteremden. İşte Sonra cennetten bahsetmemize buraya böyle. Orada bir lagıb yok. İlla selama. Bakın. Ön cehennetine melam bu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Fiyen lagıb illa selama. Lagıb boş söz. Boş söz. Gereksiz söz, can sıkıcı söz, kudu hoş gelmenin söz yok cenneti böyle. Yani cennette kim konuşsun böyle? Hikmetli muhtemelen böyle. Ona göre sesin tonu, kişinin kimse kimse rahatsız etmiyor. Hiç kimsenin sözünde böyle tek kine boş yok. Gereksiz söz yok. Sıkıcı söz yok cennette böyle. Bu Cennet şekilde böyle. Tabi orada oturacaklar müminler cennete, elhamdülillah. İnşallah Allah'ın nasibesi muhtemelenler. Rahmeti, lütü, kerimini inşallah bir hepinle inşallah. Oturacaklar tabi dünya anıları orada konuşacaklar Dünya anıları böyle. Abi bilmiyorum filan sabah işte suhabete gitmiştik filan camiye. işte filan yere gitmiştik. Ziyadeye gitmiştik, işte, namaz kılmıştık böyle. Kendi aralarında böyle sohbet muhtemelen cennete böyle. Herkes orada samimi beynler. Orada verilen kulun gönlündeki kin kim kin. Var işte insan, insanın kim ve dünyada, kim? Atamın insanın dünyada bunu kola, Ama orada, ayet-i keram verilen ben beynler, Rabbim buna alacak kulunlar verilen beynler. O gönlünde, alacak, Ne olacak alınınca, Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi, kov koyarın içinde bir yıkma, kol kol, Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi, neden? Ben onu öldürüyorum vahşi o tanemde, yani, Uğuz savaşları o tanem. Vahşi, köleydi böyle. Kölden kurtulmak için ne yaptı? Şöyle karar verdi. Öyle dedi efendisi kölelerine, kimdir Hamzi'yi öldürürse, hür serbest dedi böyle. Azad-ı Umut böyle böyle. Hint var da kadın, evisyonun zevcesi. O da dedi ki ne kadar varsa, süslerim, onu vereceğim, ziyete vereceğim de böyle. Bu vahşi ne yaptı? Sır külüten kurtulmak, hür olmak böyle. Ne hür olmak? İçsi zaman yatar, iyisi zaman uyur, iyisi zaman yünenir, iyisi zaman çalışır bak böyle. Bundan mahrum ama böyle. Yatmak yok böyle. Evet de bu şekilde böyle. Bu özgürlüğü yaşamak için böyle. Sır rahatça yaşamak için ne yaptı? Hamza'yı rahatsız, ölmeyi karar böyle. Şöyle bir baktı karşıdan. Hamza'yı aslan mı? Yani kılıcı eline gelir, geri seyrediyor muhtemelen böyle. Güvenemedi kendine kılıçla karşı çıkmayan muhtemelen. Habeşi kendisi. onların bir harbeleri vardı. Kesin bile Hançerle var, asarı kaçtı böyle. O zaman meşhur Habeşiler, o hançerini aldı. Ve saklını böyle, kayakası böyle. Muğut yerinde, Medeninde vardı. Orada bugün saklını böyle. Yerbatı hastalığımıza, bir kafir bir devirdi. Hastalığımıza, eline kılıcı bakıyor. Nereye yardım edeyim? Arkadan attı hançı muhtemelen de. Attı böyle. Sıradan girip öne çıktı böyle hançı muhtemelen de. düştü oraya böyle. Gitti o ahli Allah korusun böyle göğüsü yardı böyle böyle. O da işkili yaptı kendisine. Hür oldu muhtemelen böyle. Aziz böyle. Kim denen kadın da çıkardı bir var seni böyle. Ayağında, elinde, küpe, ne varsa hepsini çıkardı. Al, al var, al sen bunu. Daha vereceğim ben ki bir. Onun babasını öldürmüş çünkü Hazam sadele. Belir abinde, Allah Allah, evsine berjem bu şekilde böylece hür oldu artık. Emir alttan çıktı mı tabi? Servet böyle. Servetli oldu şimdi böyle. Kim zengindi? Evsünün zevcisi hanım yani. Servetli oldu, her şey oldu. Ama huzur yok Hazam sadele. İşinden sıkıntı, işinden dar, işinden bunaldı böyle varlar. Altı yok şekilde. Müslim olacak artık. Ona hak verecek. Ama beni affetme. Peygamber muhtemelen böyle. Sonunda Elhamdülillah nasip oldu. Müslüm oldu Muhtemelen. Müslüm oldu Elhamdülillah. Gülü Aleyhisselam maddetleri vahşiyle Hamza yedir ve ağabey girecekler Muhtemelen. Ne yapacak Hamza Hamza? Ona dua edecek. Allah için razı olsun be. Sen ben şehit olun. Hakkı var. Yani cennette kim yok muhtemelen böyle. Husumet var, dağınlıyor muhtemelen böyle. Tek yürek, tek kalp böyle muhtemelen. Tek gönülüm böyle. Herkes birini sevecek. Herkes Allah için mi karışık olacak. Hiç borç duyacak muhtemelen böyle. Herkes eşi olacak. Her şeyde bedava, bedava, bedava işte muhtemelen. Böyle. Çalışmak yok. Ekmek yok. Dikmek yok. ağaç çıkmak yok. Ağaç emrinde... Cihanet emrinde muhtemeliyiz. Yerçekim yok. Oturuyorsun külü sıfır. Sıfır külü böyle. Kilo almak yok muhtemeliyizler. Belan böylece külü ve şübü henniyen bima kuntum te'amelûl. Kulunu yiyin işiniz. Amelini de karşılayabola. Yiyin işin külü böyle. Ye yeş ye iş. Ama külü olmak yok. Aynı külü muhtemeliyizler. Dokunmak yok. Hastalık yok. Geç yok. Soğuk yok. Karanlık muhtemeliyizler. Yaşlanmak yok. Ölüm zaten yok burada böylece. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, 30 yaşında, erkek arkadaşlarım Hep aynı kilo, aynı boy, aynı güzellik, hatta bir şey güzellik. Aynı kiloda, aynı yaşta, hiç değiş yok böyle. Aradan geçirme milyarlarca yıl, cennet-i e Böyle bir cennet varken, belki muhtemeler, tüy adı namaz kıpı Olmaz böyle. Şimdi bakıyorum bazen, inşaatlara bakıyorum. Hele yazın böyle sıcaklarda böyle. Yani her tarafa yanıyor mutlaka böyle. Her tarafa muazzam böyle yanıyor böyle. Bakıyorum o dışarıya gelen ameliler. Ter içerisinde güneşte yanmışlar. Demirler sıcak oluyor, ısırmışlar kızın güneşte. Demirler böyle, kızın demirler ellerinde. Ya harç taşımı, tuğla taşımı, o demirleri bükme, kırma, kalıp yapma,lar şunlara, bunları, tuğla, şunlara, bunlar bu şekilde. Güneş altına yaptılar. Neyi çalışıyor? Ekmek parasıdır, tamam. Ama cennette namazı bağlamak. Yani pedagogik cenneti muhtemelen böyle. Yani günde beş hareket namaz böyle. Hepsi toplu bir sahne var. Yani yirmi saat... İnsan serbest, 23 saat böyle. 23 saat olduğunu, Allah Allah'a verse böyle. Vakti ne an Kalk sabah erken böyle. Bir insanın eğer o güne hayırla başlarsa, hayırla bitirirse, o gün meyvelim kulu günü afedin bunu bakmıyor böyle. Yani kul sabahın kalkar, hayırla başlar ve hayırla bitirir. Yaslamadır kılar, kılarsa, aradaki günah meyvelim, afedin. Türk milletleri Rabbim. Dokuz, bu kul affreyi vaqanəmi yazmı onlar da sonra yine Rabbimiz rahmeti sonsuz sınırsızdır böyle günahlar bire bir yazısı günahlar bire bir böyle Şahlar, en aşağısı biri e 10 daha şey yok bire 9 yok mudandır neyse 8'dir böyle biri 10 da katı yazısı verdi 10 liralıq sevabı bir rekat namaz kəndə 10 rekat bir gitti, on aşağı bu ben. En aşağı. Onla başlıyor böyle. Kul bakacak ki mahşerinde Allah Allah, Ya Rabbi ben bir hatim indirdim ancak on hatim yazmışlar buraya, veya yirmi yazmışlar. Yani bu tabanı ona mı? Tabanı yok. Kişinin okumasına göre, aşkına göre, imanına göre değişiyor böyle. Yedi yüzü geçiyor böyle. Herhangiyle Rabbimizin bir rahmeti var mı? Anlatırlar böylece. Böyle bir cennet var mesela, cennet vardır mesela böyle. İnsanı tatmin eden tek evrende yer cennet mesela. Ölümsüz, ebedi gençlik böyle. Devamlı zinde. Devamlı zinde böyle. Hayır yoruldum, yok mu böyle. Gönlüm ağrıdı, işte gözlük lazım yok mu böyle. Kulaklık devam aynı duyuyor, aynı görüyor böyle. Yorulmak yok böyle, erkek kanı zinde, sağlık, sırat, huzur mütterimle. Gönül nur meden. Ki günü sıkılmıyor, evet. daralmıyor tertende. Bu ne öyle Cennette mikrop yok mu tertende? böyle. yok cennette tertende. Yılan yok tertende. Vaşa yok cennette Hep iyi insanlar, melekler, kureler, yıldızlar, erkek yani genç erkekler hizmet edenler böyle bir cennet ortamıdır. İnşallah Taala az cemaatimiz vekif namazını tabi buraya gelen cemaat buraya kıldı emri merham diyorlar. Ha da bu birkaç bunlara duyuralım o tarahla beraber. Onu teşvik edelim. Yunus'ta eşten evlattan başlamak gerekiyor herhalde. Yani ben anlıyorum eğinine ef herhalde. var. Yani. Bir saati var. Vastab <gülüyor> aleyhya. Yani çok çocuğa namaz durmak bu Ne zaman? 7 yaşında başladı. 7 yaşında başladı. 7 yaşında bu terbiyle. Daha küçük. Ağaç gençken yeni bu terbiyle. 15-20-18 yaşına geldi. Kul mı? kılmam der. Kılacaksın. Kılmam der. Kasa gidiyor cevabında. Kafat da mı terbiyle. Ama 7 yaşında kılmam Nasıl kıldırmak yeri dışında onun işine kadar severek okşayarak namazı sevdirek madı. Bazen ödüllendirerek. Mesela baba eve gelir akşam kızım namaz sen beni kıldın mı ne bakıyor kızım sen kıldın mı oğlum Kıldın baba al bakayım ona getire bir şey sevdiği bir şey ver al bakayım ona bu talep eder. Ve ne yapar bu sever ya ben de kıldım bak bu bana vermedi. Ödüllendirerek, böyle severek bu şekilde. Onun yaşına kadar vurmak yok bu Barmak yok böyle. Onun yaşına, barmak yok böyle. Korkutmak onun yaşına kadar. Onun yaşına kadar böyle sevdire sevdire. Onun yaşından sonra artık biraz zorlama dönem başlıyor böyle. Ama arada biraz bir dövmek de var. Ama sopu yok. Çıplak geliyor bu derler. Yine YouTube olmuş elinde bu derler. O zaman şu hakkı geçeceğim. Şaplak elde avucu da böylece, yani bir korkutmak için böylece, bir kızarak böyle vuracak bir şekilde. En büyük üç sefer. Dört yok mu? Dört vurursa biri çocuk alacağınıza alır. Yani çok fazla denge. Ne yapacak bu sefer çocuk? E akşam babam gelir, ya annesi mesela değil mi? Annesi, kızım bak kalktın maddın Kızım bak mı? Ya işte kılarım bir kılarım. Kızım bak, bir bak, şey kalktı bakayım. Yani 10-15 saatte kız geçmiş. Daha yine kılınırsa, tuhendi böyle zorla böyle, abi ah, bir, bir kapı bir yerine böyle, Yüze vurmak, yüzü vurmak diye böyle. Bir kapı yerine mi böyle? Sırtına göre böyle. Kalk bakayım böyle. Bak sen dövüren bir şekilde, korkutan bir şekilde. Biraz biraz zorlama gerekiyor Neden gerekiyor? Cehennem daha kötü mu yani. diyorlar? bakınca namazdan yağırlaması lazım başka bir şey böyle. Rabbim inşallah bizlere namazı sevdirsin o <Gülüyor> tereyenler. en şey vardı üç şey var dünyada mıydı? Üç şey sevdi böylece. Bir kadın en eşlerini severdi. Biri koku güzel kokuyu severdi. Bir de namaz ne derdi? Gözümün nuru derdi vallahi. Üç şey bana dünyayı dünyanı sevdireyli. hubb alekim yine dünya. Hubb ileyim mi dünya kim? Selahüsen. Üç bana dünyadan sevdirildi. Bir eşlerini hanımları hanımlarını severdi, onu sever hanımlarını, iyi gişen onları böyle. İğreni güzel kokuyor. Severdi, alkılı uslu kokuları. Üçün sizde nelerdi? Namaz gözümün nuru. Sabeler giderken seferlere, tabi yoruldular. kızı güneş altında aç kalıyor, sus kalıyorlar. Bir mala veriliyor. olmuşlar yorulmuşlar, terlemişler, sıkılmış şey yapmışlar. Karını aç, kalmışlar Bir mala veriliyor. Ne yapıyorlar? Öncelikle kendimize bir gelelim. Nasıl geliyorlar? Hemen namaz alın böyle. Vela böyle, terahüm, rükkan, sücreden. Terahüm, rükkan, sücreden. Fethi de son. Bak, Bak. çok şemdilik bir ziyaret Allah Allah kerah-i Gerah rükü ansüceden. Rükü sen de görsünler böyle. Görsün, böyle. Abdesti varsa hemen namaza duruyor böyle. Su varsa abdest alıyor. Abdest yoksa, su da yok. Teğmim, var, hemen teyemmüm böyle. Hemen kolla sürü. Teyemmüm dönüyor köbyeye. Allah razı olsun. Allahu ekber. Bir namaz durumuna böyle e, o mahlebi atmosferde Allah huzurunda Maliyi huzurda mı terler? Melek işliyor onlar Her şeyi unutuyorlar böyle. Her şeyi unutuyor. Namazda dinleniyor bu Ondan sonra su mu? Sonra gelin bu Yani namazı bir de sevmek. Namazı sevmek. Namazdan bir zevk, ruhsal zevk almak namazı muhteremler. Bizimle bu tatlısının işlattığıyla yeterli Fatiha.